İyi akşamlar sevgili açık ara dinleyicileri. Teknik bazı aksaklıklar nedeniyle yayına giremedik. Tekrardan giriyoruz. Muhabbetlerimizi tekrardan edeceğiz. Eser eseri çalabilir. Eser çalındı ya. Eserler duyuldu, duyuldu, duyulmadı mı? O zaman "Ar Spanish Love Song" ile girelim dördüncü parça. akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicisi. Ee, Türlü'ye hoş geldiniz. Geçti olsa 8.30 gibi başlıyoruz bu sefer. Teknik bazı aksaklıklar nedeniyle yayına giremedik. Ee, yanımda Tolgan Çoğlu ve Sinan Cem Erol var. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tekrardan. Biz size 20 dakika yaptığımız muhabbeti güzel güzel tekrar yapacağız. Ee, yeni albümümüz çıktı Mikrotonal Gitar Duo diye... Microtonal Gitar Duo diyelim... Hmm. ...İngilizce şekliyle. Kalandan çıktı. Ee, Tolga'nın çoğulu... ...mikrotonal gitarda. Sinan Cem Eroğlu da... E, ...perdesiz gitarda. E, seyircimiz... ...perdesiz gitara nispeten vakıf... bol, bol Erkan Uğur hmm. dinledik. E, fakat mikrotonal gitar... ...mikrotonal gitar... E, ...benim için de dinleyicimiz için de... E, ...biraz yeni. Tolga'nın... E, ...biraz bahseder misin? Nasıl çıktı? Nedir? Tamam. Aslında... Mikrotonal gitarın en önemli özelliği üzerindeki perdelerin herhangi bir yere oynuyor olması. Yani normal gitarda perdeler sabittir. Ve de normal gitar eşit temperaman sistem dediğimiz yarım sesler üzerine kurulmuş bir sistemi çalmaya müsait bir enstrümandır. Ama mikrotonal gitarın e, tellerinin altında kanallar var. Ve burada küçük küçük Lego, Lego City parçaları gibi küçük küçük perdelerim var. Bunları oynatabiliyorum. Böylelikle yaşadığımız yerin Coğrafyanın makamsal müzikleri, Orta Doğu'nun, Hint müziği, Bali müziği, Rönesans müziği, doğal akor sistemi her türlü müziği çalmaya müsait. Bunu 2008 yılında doktora projesi olarak araştırmamı yaptım. Danışmanım Şeyvar Beşiroğlu destekledi ve İTÜ'ye başvurduk. İTÜ'de sağ olsun bunu bir proje olarak kabul edip finansal desteği yaptı. Ekrem Özkar da gitarı başarıyla yaptı. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Peki işte bir şey var aklında, bir ses var, bir enstrüman var, tasarlıyorsun. işte Ekrem Özkarpat, İstanbul'un en ne diyelim, önde köklü gelen. önde gelen lütiyelerinden yapıyor. Eline aldığında ne sürprizlerle karşılaştın? Yani sesinde, icrasında, düşünmediğin şeylerle karşılaştın e, tabii mı? Tabii sonuçta süreci, sürecinde bulundum ama tabii ki iki tane büyük kabus vardı. Ee, sahiden de kabus oldu rüyama girdi birkaç kere Hı -hı. Ee, kanallar var sitar gibi ses çok mu değişecek yani tel havada duruyor bastığında e, havada duruyor yani normalde gitarda kapalı oralar bastığında parmağını orada bir sorun olmadı bir de perdeler e, gevşek olabilir mi dedim çünkü çok kaydırma yapıyoruz İlk glissando Hı -hı. o da bir sorun olabilirdi o da aslında şimdi şey biraz sorun oldu zaman zaman ama şimdi yeni tasarımlarda onu geliştirdik o sorunu da çözdük. Hı hı. Ama şu anda o iki kabus olmadı gerçekleşmedi. Geliştirmeye devam ediyorsunuz o zaman ediyorsunuz. Tabii, evet. Ne güzel. Peki mikrotonal ve perdesiz gitarın birlikteliği bu albüm fikri nasıl çıktı? 2000 kaç yılıydı? 10, 2011. 2011'de öğlent nefesi bağlama çalan arkadaşım Erdem Şimşek <gülüyor> sayesinde oluştu. Öğlen nefesi. <gülüyor> o zaman ben İTÜ'de çalışıyordum. Öğretmenlik yapıyordum falan. Hı hı. İşte ben Erdem'le yemekhaneye gidince Tolgan da karşılaması da o günde İngiltere'den Leeds'te çalışıyordu o zaman. Leeds Üniversitesi'nden Kevin Dave gelmişti. Türkiye'de mikrotonal gitar ve perde ile ilgili bir makale yazıyordu. Hı hı. İşte ben son onunla bir makale yazdım. Dünyadaki ilk perde sistem makalesi İngilizce hı. bir makaleydi. O yemekhaneye gidince Tolgan'la işte tanıştık. Merhaba merhaba. İşte onun videosu vardı internette. Ben de o akşam eve gidip onu Yemen Türküsüne öyle eşlik ettim ve tekrar ona yolladım. Hı hı. Sevdim projeyi, Türküyü, işte tınıyı falan. İşte ona yollayınca ya bunu bir video kaydı yapalım mı diye bir fikir çıktı. Miami'de bir video kaydı yaptık. İşte o videoya gelen tepkiler üzerine de ya hadi bunu geliştirelim, konser yapalım, albüm çalalım gibi bir fikir ortaya çıktı. Ama albüm en sonra gelen hani e, oluşumu oldu. Çünkü hani birçok ülkede çaldık. işte evet. Türkiye'de birkaç şehirde çaldık. Birçok konser verdik. Lecture recital şeklinden anlatıp Hı -hı. çaldık falan. En son albüm çıktı. Artık evet. hani çıkmasa proje dağılırdı. <gülüyor> en, en güzel zaten böyle. Yani 4 seyrede çok şey pişti proje Evet çok pişti proje evet. aslında. Öyle bir araya geldik aslında. Hı -hı. Zaten bir önceki e, Albümünde Tolga'nın Atlas diye bir parça, bir, bir, bir parça işte evet. o Yemen Türk'sünü kaydetmişsiniz zaten. Sonra da albümü Buluşacağımız varmış aslında. Öyle oldu yani <gülüyor> hani zaman doğru oldu. E, çok güzel olmuş yani işte düzenlemeleriniz, işte senin çalışın, senin çalışın böyle birlikte yani çok güzel ve doğal duyulan bir şey yaratmışsınız. E, nasıl tamamlıyorsunuz birbirinizi yani e, biraz roller belli gibi zaten işte. ...mikrotonal gitar armoniyi veriyor... ...perdesi gitar... ...sol enstrüman olarak işte... ...melodiyi ve soloları çalıyor... ...genel olarak... ...farklı yerlerden mi gidiyorsunuz... ...nasıl böyle güzel bir şekilde... ...bu çıktı... ...diye sorayım. Bence şundan olabilir... ...bir kere enstrümanın tınısı farklı... ...ben hani daha U'da benziyor ve... ...bazing denen hani sesler daha fazla... ...Tolga'nın gitarı... Da hani ...perdeli olduğu için bayağı klasik gitar tınısı var... ...sesler daha net, daha uzuyor... Bir de diğer bir sebebi hani ben daha çok ud ve tambur tekniklerini kullanıyorum. Hani çarpma ıı, ve süsleme teknikleri olarak işte Taksim'lerde de. Ama işte hani Tolga'nın doktor teside, ya da işte birazdan anlatacağı işte metodu da bağlama tekniklerinin klasik gitar uygulanması olduğu için daha çok bağlama tekniklerini kullanıyor. Hı hı. Aslında böyle bir meç durumumuz var. Hani enstrümanların tanısal özelliğinin yanı sıra çalım ve icra teknikleri olarak da bir e, farklılığımız da olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, albüme baktığımızda hani bu gitaristlerin ilgisini çekebilir dediğim hani biraz ayrıntı bir şey. Hani 7-8 parçada ben e, hem harmoni hem ezgi çalıyorum. Üzerine oktav gibi şeyler olup ve improvisasyon kısmını Sinan yapıyor. Ama bir 6 parçada da ben daha çok ezgi çalmıyorum ve Hı -hı. tamamıyla eşlikteyim. Ya akor çalıp biliyorum ben hani bütün akorları aynı zamanda mikrotonlarla akorları ama enstrüman yine yapısı gereği sesler uzamıyor ee, ve işte kısa sürüyor akorların Hı -hı. uzayışı. E dedim ben bir solist enstrüman çaldım küçüklüğümden işte kaval daha çok çalıyorum işte üç tel bağlama falan. Hani hep lead çalmaya alışkınım. Hep solist saz biraz da onun etkisi aslında müzikal background'larla ilgili. Sen hep klasik okudun, klasik çaldın evet. falan onu öğretiyorsun. Yani hani kağıt üstüne yazılmayacak birçok eşleşme aslında Hı -hı. bu projede oldu. Yani armoni çalıyorsun diyoruz ama sen de bayağı ıı, kullanıyorsun işte yani artık Perdeli de çarpma diyor mu ona bilmiyorum ama yani o süslemeleri falan e, sen de özellikle Ezgi'de çalarken e, mikrotona gitarda kullanıyorsun. Evet e, dediği gibi Sinan'ın e, bu 3 senelik bir araştırmam var doktora tezimde. E, bağlama tekniklerinin gitara uyarlanması. Almanya'da da basıldı İngilizce yazmıştık zaten. Doktora tezi olduğu için Itümiyam'da. E, bayağı bir bağlama öğrenip hani bunu uyarlamaya çalıştım. Özellikle parmak vurma teknikleri, şarpede denilen teknikleri ve e, şu an son senelerde de biraz daha Uğd Tambur kanun gibi şeylere bakıyorum. Aslında bu konuyla ilgili bir eser dinleyebiliriz şu anda. Dinleyelim. E, ikinci track Kara Toprak. Tam olarak öyle bir parça. Tamam o zaman. Aşık Veysel'den Kara Toprak dinliyoruz. Açık Veysel Kara Toprak dinledik. Mikrotonal Gitar Duo'dan düzenlemesi de Ricardo Moyano'nun. Evet. Mikrotonal Gitar Duo aslında tatlı bir isim bu grup için. Hem mikrotonal gitar diyoruz geliştirdiğin gitara hem de aslında Sinan Cem'in çaldığı perdesi gitarda. Mikrotonal diyebiliriz. Evet, başta şeydi e, mikrotonal gitar, mikrotonal ve perdesi gitar ikilisi mi olsa falan gibi şeylerimiz oldu ama sonrasını an dedi zaten. Hani benimki de mikrotonal. Sonuçta sonsuz perdeli bütün mikrotonları çalabiliyorum. E, bu bu, bu evet, karar kaldık. Daha iyi oldu, daha akılda kalıktık. Daha kısa. Aynen. Peki düzenlemeleri nasıl yapıyorsunuz? Yani bir parça var, işte bakıyorsun tek sesli. Daha sonra bunu işte mikrotonal gitar doğo yap yani. Nasıl nasıl düzenliyorsunuz parçaları? Mesela bazı parçalarda albümdeki işte ben böyle normal gitarda akorlarını buldum hani önce armoniden gidelim dersek Hı -hı. işte üstüne perdesizle nasıl çalarız falan. orada mesela şöyle bir sorun ortaya çıktı mesela Örnek veriyorum işte do majör yedi akoru ama o akorun içindeki işte si sesini aslında ben o sırada koma basıyorum si bemol iki. Şimdi bunu nasıl şifrelendireceğiz mesela böyle Hı. bir teorik sıkıntı ortaya çıktı. Hani yeni bir araştırma konusu aslında başlı başına yani mikrotonal müziklerdeki armonilerin şifrelendirilmesi konusu. Ee, şöyle bir şifrelendirme olmuşluk işte do majör yedi işte ama yedinci derece bemol iki falan gibi çok uzun yöntemlerle. <gülüyor> ee, bir kere öyle bir sıkıntısı var dolayısıyla aslında bizim düzenlemelerimiz hani kağıt üstünde değil daha çok e, hani şifayan yapılmış evet. e, düzenlemeler gibi. Yani şey düşünüyorum şimdi bu hani sonuçta çok dinlenebilir melodik bir e, albüm oldu ama bir yandan da müzisyenler e, için ilginç bir şey barındırıyor Hı. işte 200 senelik bir tartışmaya bir mütevazi bir çözüm önerisi e, bunu hani müzisyenler o bakımdan da dinleyebilir çünkü şey var işte Sinan'ın bahsettiği e, makamsal sesleri akorlarda kullanıyoruz ki 200 senedir işte bu nasıl yapıldı e, ya komalardan kaçıldı yarım sesleştirildi hı hı. bütün hava gitti ya da koma çalınırken akorda o ses hiç kullanılmayıp sas iki sas dört dediğimiz işte teknik bir şey olacak ama hı hı. E, o, o seslerin olmadığı akorlar kullanıldı ya da işte e, bu ama o hem mikrotonlar var akorlarda. Hem de melodide o bakımdan da hani o kadar dinlenebilir bir al albüm ama müzisyenler için sürprizler. Evet Anladım. mesela e, mix sırasında bir teknik sıkıntı oldu. Bir arkadaşımıza gönderdik hani temizlemesi için. Hı -hı. Duydu hani Türk bir müzisyen Hı -hı. ya bu akort bozuk gitarı hiç duymadınız mı dedi e Tolga'nın gitarıyla ilgili. E, sondan ha değilmiş dedi mesela. ilk başta bizim videolarımızın altında yurt dışında dinleyenler işte disk guitars out of tune yazıyor. Hı -hı. İşte hiç mi akort yok falan gibi böyle serzenişler. Sonra altına 10 tane yorum işte hayır bu mikrotonal müzik gibi öyle e, bir sürü yorumlar geliyor. Halen yeni bir müzik e, bi, göreceğiz. Bi, bi, büyük bir tartışma açıldı. E, bir tane e, sabit perdelı mikrotonal gitar videomun altında 1100 e, yorum var YouTube'da. Hı -hı. E, tamamıyla doğu batı e, şey tartışması. Hı -hı. İşte dediği gibisin yani şey e, bu gitar şey bu müzik tamamen akortsuz, şey. out of tune diyor. Diğeri de kardeşim yani bu coğrafyada müzik böyle. Ee, sen kendi alışmışsın yarım seslere, 12 sese falan diye bunu savunmaya çalışanlar var. <gülüyor> evet mesela hani orada böyle bayağı kimlik tartışmasına giriyor. Yani Oryantalizm var, kimlik tartışması, her şey var. Bayağı. Aslında baş başına bir araştırma konusu daha sen, çıkıyor. Sen sen makale yazalım. Olabilir. Bu konu üzerine ama zamanım yok. <gülüyor> biz mesela bu albümle ilgili diğer bizim videolarımıza ilgili Diğer bir işte biz her şey İngilizce yazıyoruz. İşte Alpin projenin adı İngilizce, Hı -hı. işte benim bizim videolarımızın hep İngilizce hmm. açıklamaları burada hani Türkçe İngilizce albümde birisi şey yazmıştı hani Türklerin ezgisini çalarsın ama gider İngilizce yazarsın gibi bir serzeniş vardı. Bunun nedeni evet bizim de bir serzenişimiz var. Biz sadece iki kere Türkiye'de çalabildik. İşte dört yıldan beri birçok festivalde ülkede çaldık. Şimdi Eylül'de Berlin Gitar Festivali'nde çalacağız. Kasım'da Saray'a o caz festivali çalacağız. ...halen Türkiye'de çalmıyoruz, çalamıyoruz daha doğrusu. Türkiye müzisyenler için şey... ...inanılmaz demotiv edici bir ortam. Gerçekten. Hani yani insanı burada, da bazen öyle... ...bir yani bu dinleyen müzisyenlere... ...benim evet. tek diyeceğim şey... ...çalışmaya full devam ve YouTube üzerinden... ...yurt dışına açılma. Kesinlikle. Hani niye İngilizce yazıyoruz? E, bu sebepten. Çünkü Türkler dinlemiyor. Kendimizi ifade edeceğimiz evet. mecra yurt dışı. Bunun İngilizce. Yapacak bir şey yok. Vay vay vay. <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> sen müzisyen olarak ne diyorsun Ahmet Ali bu konuda? Estağfurullah ya. Ee, erken daha öyle şeyler konuşmak için. <gülüyor> Bizim için de erken de biz sadece böyle... Yok. Erken yüzleştik. <gülüyor> ee, bu işte... Doğu Batı çatışmasının içine bir de siz şeyi sokmuşsunuz. Işte klasik parçalar yapmışsınız. İki tane Erik Satie parçası var. Bir tane Chopin'den parça var. Ee, onların mikrotonalitesi nasıl bir şey? Sonuçta orijinallerinde yok. Yok. E, tamam yani bizim e, o eserlerde Chopin'in e, işte prelüdü baştan sona ben e, Chopin çaldığı gibi piyanoda gitara düzenledim ama onun doğaçlama kısımlarında Sinan'dan sürprizler var. Evet makam soloları var aslında koma sesle içeren makam soloları var. ...hani o benim makam müziğiyle büyümemden kaynaklı. Orada öyle işte mikrotonel gitar... ...iddiası her şey mikrotonel çalar değil. Hı -hı. Aslında buradaki iddia en azından benim kişisel olarak... Yani ...perdes gitarda bütün sistemler çalınabilir. Yani tamperi de çalınıyor, klasik müzikle çalınıyor. İşte değil caz mi? çaldık ilk parça. Ars, bench, love song. Hı -hı. Ee, öyle bir iddiası vardı. Ama o mikrotonel taksimler çalmamın tek sebebi... ...hani işte müziği öyle duymamdan kaynaklı... ...başka bir Hı -hı. iddiası yok aslında. Dinleyelim bir tanesini. Genocene No 1 olabilir mesela. 7 numaralı parça. Tamam. parçası. Ee, ben mesela Hüzzan bir solo burada gibi dinleyelim Thank mm -hmm. you. Ginosiyen... Ne diyoruz? Ginosiyen. Ginosiyen diyorlar Cinosiyen, ama em, eminelim. Uh, no 1, Erik Sati dinledik. Sizin düzenlemeniz. Uh, i̇yi ki de düzenlemişsiniz. <gülüyor> Biz de <gülüyor> dinlemişiz. Uh, ben şimdi bu şey konusuna gelmek istiyorum. Az önce bahsediyordun aslında. Um, işte 200-300... 200. 300, 200. Uh, 200 senelik bir soru bu. Uh, siz bu albümü yaparken, bu albümü düşünürken... Bunu bir manifesto olarak mı düşünüyorsunuz? Ya da bu bağlamda bir manifesto diyebilir miyiz? Yok bence müzikle manifesto diye bir şey olmaz zaten. Herkes hani hissettiği kadar çalar, duyduğu kadar çalar. Asla öyle bir iddiamız yok. Biz gerçekten hiç öyle bir şey de konuşmadık. Gerçekten yemek halinden çıktık. Bir çaldık videodan sonra buluştuk ve çaldık. Hiç üzerinde öyle konuştuğumuzu düşünmüyorum evet. yani. Ben akorları çalayım dedi. Ben solo'yu çalayım dedim. Bitti gerçekten. Ortaya çıkan ama şey ürün. Müzisyenler incelerse böyle bir şeye yol açabilir. Hı -hı. Yani sonuçta buradan şey de çıkabilir. Şimdi piyano da mesela e, kara toprak çalıyorlar. İşte fazla zayım var mesela dünyanın eninde. Mesela çok rahat oraya e, Aşık Veysel'in kullandığı e, şey dedi ki dizideki iki tane ses o piyano da akortlanırsa Aşık Veysel'in çaldığı gibi çalınır. Öbür Hı -hı. türlü değiştirerek yani tüm havasını alarak yani şunu demek istiyorum aslında hani piyano da özellikle bağlama eserler, Anadolu eserler olmayacak bir şey değil. Tabii, ben nasıl perdemi koyuyorum o da akordunu değiştirecek. Hatta senin bir videom vardı akordu boşta değiştirdiğin... ...tam presisten bir gitarla çaldığın videonun da vardı mesela. Piyano da mesela, var. Yani piyano da mesela yapılacak şeyler belli. Burada şeyden herhalde insanlar şey yapıyor. E, Harmonilere alışık değiliz. Batı harmonisine inanılmaz alışığız. Bütün pop müzik, caz hmm. müzik, klasik müzik... ...hani yıllardır o akorları dinliyoruz. Bir böyle işte... Ama ben tamamen bu işin alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani ben mesela şu anda artık bunun tadını aldım. Diğeri bana out of tune geliyor. Yani şey diyor, bazı geliyor. koma sesler artık bize akortsuz geliyor. Yani şu koma dik mi olsa pes mi olsun gibi böyle bir incelemeye evet. giriyor insan. Bir de hani senin dediğini ben daha da genişleteceğim. Hani ben daha çok halk müziği piyasasında çalıyorum ve aranjman yazıyorum. Mesela ...bazı tansiyon akorlar ya da işte böyle cazda kullanılan akorları bile... tamper sistem akorları bile böyle yazdığımızda, çaldığımızda... ...böyle insanlar böyle bir akortsuzmuş gibi dönüp tepki verebiliyor... ...hani tamper olduğu halde ki ona rağmen bu bir de mikrotonel... ...işimiz hmm. çok zordu aslında. Tabii. Dediğim gibi yani biz artık akortlu geliyor... ...hani nasıl bütün Anadolu'da yaşayan insanlara bu tip müzik akortlu geliyorsa... Yani ...çünkü hmm. ninniyle doğuyorsun, Hicaz'la doğuyorsun... ...işte dinlediğin ezan, hüzzam falan, rast çok normal... ...öyle manifesto yok aslında. Çünkü hani Veysel'in bunu yazarken bir manifestosu yoktu. O köyünde o perdeli, 12 perdeli sazı vardı... ...onu çalıyordu. Evet. Onun bir manifestosu olmadığı için bizim öyle bir demeyiz zaten... ...hani haddimiz de olmaz aslında. Biz sevdiğimiz için çaldık o kadar. Peki... ...hani... ...şey oldu mu böyle işte bu gitar yapıldı... armoniyi çalmaya başladın. Sen işte bazı sesler daha komalı çalıyorsun. Sonuçta farklı tınlıyor. Yani onu bizim harmoni diyebildiğimiz şey yani ...hikayede tarih boyunca... ...şeyle dinledik... ...hani tamam eyvallah barokta ve daha öncesinde... ...falan aslında armoni de şeymiş... ...modermiş daha evet. koma hmm. sesler... ...şeyler varmış falan... Um, ...ona bir öykün mü olabilir aslında belki... ...ya da öykünme demeyeyim de... Ha, ...enteresan bir şey yani... ...sonuçta o farklı bir tını... ...yarattınız diyebilirim... ...sanki... Ya... Olayın içinden girince ben akademik olarak yani çok zevkli bir konu. İnanılmaz şu anda yayılıyor. Batıda e, yüzyıllardır bir tartışma konusu. Çünkü eşit temperaman dediğimiz şu an dünyada dinlediğimiz yarım sesler. <gülüyor> havalarda dolaşan milyonlarca ezgi. Aslında şey akortsuz. Asla adöftüün yani. o. Nedeni de şu. Doğada titreşen bir tel armonik seriyi, armonikler oluşturuyor. Doğuşkanlar. Ve bütün bu armonikler ne? mikroton. Yani normal yarım sesler, yarım sesler... ...bozulmuş sesler. Niye bozuluyor? Anlaşılıyor. Modülasyon yapmak için. O yüzden Bach'la beraber. Tabii. Bach işte yazıyor. 24 fükür 24 her tonda. Hı hı. Çünkü eşit sistem var. Yani rasyonel bir sistem devralıyor. Ama mesela biraz incelenirse Jean-Jacques Rousseau'sundan Descartes'ına bile yani ya biz niye işte bu yapay sistemi çalıyoruz da doğal sistemden uzaklaştık. Bir sürü piyano tasarımları Avrupa'daki müzeleri gezin, müzik enstrümanları müzesine, altı klavyeli şeyler piyanolar. Değişik işte git, gitarda mikrotonal gitarın tarihi 1829'da başlıyor. Yani çok ilgimi çeken bir konu. Heyecanlanıyorum. Bence şey. mikrotonal aslında şeyde bir cevap benim asıl ilgimi çeken öyle. Ben normalde klasik gitar da çalıyorum hani birçok albüm kaydında, konserde falan. Böyle bazı pozisyonlarda 5. 6. pozisyondan sonra bazı teller böyle ya pes oluyor ya tiz oluyor. Onun için hani ikinci bir kanalı çalarken mesela kayıtta o teli gevşetiyorum ya da çekiyorum. Çünkü hani o eşit temperaman öyle bir yerde bir şekilde error veriyor. Yani. Aslında senin gitarında hani ufak oynamalarla eşit tam sistemde bile çalarken çok düzgün bir akortta çalınabilir. Hani sadece mikrotonal gitar gibi düşünmemek lazım. Yani Altı tellesini yaptırtıp normal klasik gitarda meydana gelen o akort sistemlerini Aynen. akort hatalarına cevap oluyor. Ben çünkü mesela yeni bir gitar alıyorum. Hemen ilk işim çalmadan bir E ile eşiğini mesela önce bir akortluyorum. Böyle telleri boşta akortluyorum falan. Ya da elektrik evet. gitarda yaptığımız eşik ayarı gibi bir şey. Seninki. Yani her şekilde Hı. bir cevap aslında akortsuzluğa gitardaki. Peki erken müzik yorumlamayı erken müzik derken böyle işte bah öncesi müzik yorumlamayı düşündünüz mü bu gitarla? Baha kadar indik aslında konuşurken. Dün, i̇şte dün, dün, dün gece dün... yolladım aslında saat 2 falan böyle biraz da, hani çok yorgundum falan işte bahın sen pasyonlarından işte erbarmedik mengatı yolu bunu çalsak mı diye en, en erken baha kadar inebildik ama ondan sonrasını. Evet. Ben şey hmm. YouTube videolarımda şey var Rönesans parçası çaldım. Hı -hı. O dönemin e, ses tınısıyla. Hatta araştırdığım çok ilginç bir mevzu var. Rönesans döneminde çalınan, yazılan tüm klavsen eserleri eşit temperaman değil. Yani ne? bugün piyano da çalınabilen tınlar değil. Hepsi mean tone temperament denilen orta ton temperamanı. Ee, ama Rönesans dönemindeki vihuela müziği de böyle perdeler bağlama gibi hmm. orada da bir sürü işte şey tezler var bu konuda makaleler yazılmış. işte perdeyi biraz oynatacaksınız, biraz geriye çekeceksiniz. Olay çok geriye gidiyor ve güzel bir tane. Mesela Bach'in Airin G Major eseri bayağı Rast'ın diyor benim için. Mesela üçüncü derece Pest, işte yedinci hmm. derece biraz Pest gibi. Tam olarak Rast bence. Omcalabiliriz <gülüyor> Rast. Mesela olabilir Rast olarak. <gülüyor> evet. Bir tane daha Dinleyelim. dinleyelim. Ee, mesela bir tane elektrik perdesi, gitarın sesini duyurmak açısından İboulu, olabilir. İboğlu yani bir şey de olabilir. Mesela onuncu parça bir e, kürt eseri, Mesu. Onu dinleyebiliriz aslında. Evet. Tamam. Benim, benim yorum dersimle. <gülüyor> Meso Hidiramin mm -hmm. 10 Mesoh dinledik. Yemen'e giden bir askerin Hıdır askerin adı. Onun ardında annesinin yazdığı bir eser. dersimle. Açık Radyo'da Tolgan Çoğlu ve Sinan Cem Eroğlu'dayız. Microtonal Gitar Duo ya da Microtonal Gitar Duo albümü hakkında konuşuyoruz. Teknik aklak, aksaklıklar nedeniyle ilk 20 dakikamızı yayınlayamadık. O yüzden The Big Easy'den şöyle bir 10 dakika çalacağız. Morol abiyle konuştuk. E, haberiniz olsun. 10 dakikaya e, birlikte olacaklar sizde Bize katlanmanız için son 10 dakika. E, <gülüyor> 10 dakika mikrotamaya giterdi oya. parçaları nasıl seçiniz? Parçaları aslında şey, tamamıyla hani sevdiğimiz eserler olduğu için bir mozaik hani hmm. Ortaçgil'de var. Haydn'de var. Caz. Album başladığımızda bazıları belliydi mesela. Evet. Ee, sonra işte bir gece ya şurada olsun hadi ah olsun onu da çalalım. Hı -hı. Aslında şöyle. Olur. Şimdi 4 senedir çalıyoruz ya. O Hı -hı. Çok büyük bir şey. Şimdi İsveç'e gidiyoruz. İsveç'te e, Tobo'da böyle bir şey var. 600 kişilik bir kasabada, kasabada yani yapacak bir şey yok. Hani orada ha şu var, bu var, işte şey var. Ben çalıyorum mesela Chopin çalıyorum. Bak bu o ne güzel oldu. İşte. Cavatina şey, filmi izleyip, The Grandeur film, filminden Kavatina ya çalıyorum. Yani o 4 senede pişmesi ben çok şey o yani bazı projeler albümle başlıyor ya. Hı -hı. Aslında o riskli bir olay. Ya şey gibi de birbirimizi artık tanıyoruz. Hani direkt eseri getirip hadi bunu çalalım diye evet. biliyoruz mesela. Hani karşıkin tanımasan biraz çekinerek gelebilirsin Hı -hı. falan. Mesela işte ne bileyim burada Kürt eseri var, Ermeni eseri var. Gürcü. Gürcü eseri var. İşte ben Tolga'nın tanımasa ya da ben tanımasa biraz da böyle işte nasyonalist bir insan olsa. Ha, o, o zaman zaten olmazdı. Ha, olmazdı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Her anlamda anlaştığımız için evet. çok rahat oldu aslında repertoveri demek. Peki yani böyle mikrotona gitarı çok iyi gösterir bu kafasına girdiniz mi yoksa? Yok. Tamamıyla yazıyoruz. Biz şimdi ben 37 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 29. Sen daha gençmişsin. Ben, çok ya ben 37 oldum. yaşında olunca e, şey artık bayağı insan şey kafasına giriyor yani. Çok güzel bir yaşamaya. Ya ben ne seviyorum? Hı. Neden Hı. duygulanıyorum? Yani hiçbir baskı yani şunu çalmam lazım işte doktora sınavım için şunu yapacağım, master sınavım için yok. Hani tamam benim müzikte e, ne seviyorum? Ne, ne beni duygulandırıyor? Eser güzel. Yani ben bu CD'yi ee, çok keyifli dinliyorum. Ya yani mikroturnal gitarı bence hani asıl göstermek için daha önce arada konuştuğumuz benim en azından dinleyemediğim ve dinlerken bileklerimi kesmek istediğim böyle duyması <gülüyor> çok zor bir müzikler var. Onlar aslında gösterir. Hani tam ha, out of tune gibi aslında. YouTube videoları göstersin. Aynen. Ama hani gerçekten daha müzikal olması çok da önemli. Evet. Bence hani Anadolu insanın melodi duymak istiyor. Aynen. Ben de melodi duymak istiyorum. Kesinlikle. Yani. <gülüyor> Siz de Bülent Ortaşki'den Yağmur duymak istemişsiniz. Evet onu Çalmışsınız. Tamam. Onu dinleyelim. Beşinci parça. Algançoğlu mikrotaner gitarda, Sinan Cemeroğlu da ıı, perdesi gitar ve İboğullar e da Bülent Ortaçgil parçası dinledik bir tane yağmur yani. düzenlemesi. Ee, geldiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. De. Ee, şimdi planlar nedir? Ee, bundan sonra ne var sizin için? Ortak mi? projemiz aslında var. Önce onu söyleyelim bireyseldense. Şimdi 25-26 Eylül'de Berlin'de olacağız. Hı -hı. Berlin Mandolin ve Gitar Festivali'nde hem çalacağız hem de atölye çalışması yapacağız. Daha sonra 5 Kasım'da değil mi? 5 Kasım'da da Saraybosna Jazz Festivali'nde çalacağız. Trio olarak gidiyoruz oraya bir de. Trio. Can geliyor elektro gitar'da. Elektro gitar'da Can gelecek. Can Mürteza evet, şey oldu. Genç o. gitaristlerden nasıl bir şey çıkacak bilmiyoruz. Hı -hı. Solo olarak ben zaten yoğun biçimde devam ediyorum çalışmaları işte yeni... Belki bir albüm daha kaydederim üçüncü solo için. Hı hı. Ee, başka sanatçılar yine yani turnelerim devam ediyor i̇şte bu arama Bell Matiz'le çalıyorum işte Inon Mualem'le devam, Ayınur Doğan'la devam falan. Ee, onun dışında şimdi yeni bir gitar daha geliyor bana. Önce bu albümde çaldığım elektrik perdesi yapan... Özgür Turan'la şimdi yeni bir gitar tasarladık hem kafasız hem gövdesiz böyle sadece bir çubuktan oluşan hı. perdesi gitar, trevalı gitar gibi. Ne güzel? Endorser gibi aslında. Bir de e, yine dünyaca ünlü bir kanadalı bir gitar firması var Godin. Oradan da bir endorser'lığım al aldım ve işte onlar da bir perdesiz gitar yapacağız. Aslında yaptıkları var ama hani Türk gitaristler için olan ölçülere göre özel bir şeyler yapacağız. E, işte benimle ilgili hani perdesiz gitar ve benimle ilgili şu anda en yakın gelecekte bunlar olacak galiba. Ben biraz metotla uğraşıyorum bugünlerde. Şey, eee ders verdiğim için şeyde konservatuarda şey e, tabi onlar da böyle bir gitar alamazlar pahalı. Şöyle bir yöntem buldum. Küçük küçük perdeler kestiriyorum. Hı hı. Bantla yapıştırıyoruz. Her, her gitarist böylelikle bağlama repertuarını çalabiliyor. Hı hı. E, onun şimdi basit basit düzenlemeler, basit basit şey metotlarını izliyorum. İşte Türkçe, İngilizce olarak böyle bir metot basmayı düşünüyorum. Çok zevkli bir süreç. Şey, öğrencilerimi çal, çekiyorum. YouTube'a koyuyorum falan. Böyle öyle bir sürece girdim. Güzel. <gülüyor> ee, microtonlu Gitar Duo çıktı kalandan. Tolga Hançoğlu ve Sinan Cem Eroğlu geldiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. davet ettin. Ne demek çok tatlı bir sohbetti. The Big Easy dinleyicisinden de af diliyoruz. Biraz geç bırakıyoruz. Haftaya da Türlü'de Jingle'ımızın icraicisi, bestecisi Güçbaşar Gül ile konuk olacak. Ona da bekleriz efem. Tekrar sağ olun. Adana'yı Vokpuh ile çıkacağız. Evet. İyi geceler. Bu civardan müzikler. Hazırlayıp sunan Ahmet Ali Aslan. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Zafer Bozdağ'a teşekkür ederiz.